وَأَشْهِدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا ابْنَهُ وَرَسُولَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَتَّىٰ تَأْتِيَكُمُ السَّاعَةُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اتَّقُوا Inna Allaha kana aleikum rakiba Ya ayuha allazeena amenu koolu kavlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'u Allaha wa rasulahu faqat faza fawzan azima Amma ba'd fa inna al sallallahu sallam şerrel Umuuri muhtefatuha kulle muhtefetin bir daha ve kulle bir dahaın dalala Azan Allahu iyi kum Emminri Allah bizleri ve sizlere cehennem azabından korusun gayimiz devlet mi yoksa tevhit mi konu bu başlık üzerine olacak İzahını yapmaya gayret göstereceğimiz mevzu önemine binaen dikkatli bir şekilde dinlenmeli ve kavranmalı. Çünkü bizim için konuları güzel anlamak ve kavramak o konuyu bir başkasına daha güzel bir şekilde anlatmak demektir. Bu konumuzda gayemiz nedir? Gaye ile bu gayeye ulaşmada vasıta nasıl olmalı? Gaye ile vasıtayı ayırt edemeyen gayelerine yani gayemiz olan tevhidin gaye, asıl gayemiz tevhid olması gerekir. Konu zaten bunun üzerine dönecek. Gayemiz olan tevhidin ismini alet edinerek sonra bazı yanlış vasıtalar ile Kavram kargaşalığı gündeme gelmiştir bu toplumda. Özellikle Türkiye, Mısır, Sudan, Cezayir gibi memleketlerde buna benzemektedir. Yine bir takım gayeleri koltuk olup da tevhidi buna alet eden parti veya buna paralel zihniyette insanlar topluluğu vardır. Yine gayeleri Hilafet, direk halifelik kurma diye kendilerini noktasal olarak oraya kitleyen bir topluluk vardır. Yine gayeleri sadece devlet kurma ile bir çalışma gündeme getirerek e, bu konuda ihtilafları çözme yoluna gitmeyip, tevhidi bazı konularda müşkilatları halletmeden direk devlet kurma çabasına giren insanlar vardır. Bunlar bir takım işte... E, halifelikle yapabilirler bunu isteyerek ya da nasıl diyeyim particilikle gündeme getirebilirler ya da tekfir bazında gündeme getirebilirler. Aslında gayemiz tevhid mi, devlet mi, hilafet mi, cihat mı sözünün üzerinde çok dikkatli durmak istiyoruz. Çünkü sarf etmiş olduğumuz bu sözden maksadımızın ne olduğunu çok iyi bildikleri halde bunu kendilerine tabi olan insanlara ters yüz gösterip Onların nazarlarını çekebilmek için bu söze istenilmeyen manaları yüklemektedirler. Tevhidi gerçekleştirmeye gayret gösterenlerin cinler ve insanlar düşmanlarının çok olması hasebiyle bu davaya set çekebilmek için bütün gayretlerini sarf eden topluluklar ve cemaatler bu gibi şüpheleri bize veya cemaatlerine arz ederlerken değişik şekillerde bizi itham etme yoluna gidiyorlar. Bunlardan bir tanesi bizim güya İslam devletini gelmemesini istiyormuşuk. Bu bu bu şekilde bizi itham ediyorlar ya da siz hilafeti istemiyorsunuz gibi bizi itamlarda eee ithamlarla itham ediyorlar. Aslında gayeyle ile vasıtayı ayırt edemeyen, onları yerli yerince kullanamayan bu arkadaşlar, bu gibi kişiler kendileri kendileri kendi cehaletlerini ortaya koymaktalar kendilerine hasreten muhatap aldığımız bu toplumun devlet gayeleri de vasıtaları ya da nasıl diyeyim hilafet vasıtaları ya da yanlış vasıtalarla devlet gayeleri olmakta halbuki gaye Allah'ı birleme eylemi olması gerekir nasıl diyeyim şöyle örnek vereyim tarihi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarihi siretine baktığımız zaman sallallahu aleyhi ve sellemin bir hiçbir yerde ben devlet kuracağım, şöyle devlet yapacağım, şöyle halifelik olacak diye bir tane söze rastlamak mümkün değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem risaletinin başlangıcından sonuna kadar her zaman tevhid'i gündeme getirmiş. Her zaman Allah'ı birleme eyleminin rububiyet, uluhiyet ve isim ve sıfat tevhidini hep bunları gündeme getirmiş. Ve bunu fert fert bütün insanlara işlemiştir. Hiçbir zaman bir şeyleri yıkarak parçalarak yapmamış başlangıçta. Buna buna Mekke dönemine bakarsanız bu çok net anlaşılır. Çünkü bazıları bizleri şöyle itham etmekte. Siz ölülerin şirkiyle uğraşıyorsunuz. Yani kabirdeki şirkler kabriciliği gündeme getirip Kalkıp da canlı olanların Yani direkt yönetim bazındaki e, Her zaman tağut Kelimesini kullanarak Bu şirkle ulaşmıyorsunuz diye bizi itham ediyorlar Ama sirete baktığımızda Sallallahu aleyhi ve sellem Kesinlikle uğraştığı ilk anındaki şirk Kabirlerdeki olan şirkti Lat menat uza Bunu ilah dersinde görmüştük Bu lat menat uza gibi kişilerin Türbelerinin yıkılması seyrini Tek tek hadislerle işledik biz bunu. Sallallahu aleyhi ve sellem buna bu şekilde başladı. Kalkıp da gidip de Kabe'ye Kabe gidip de kesinlikle putları bir anda yıkmadı. Orada namaz kıldı. Bunlara şöyle bir soru soru yönelttiğimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye mi namaz kıldı yoksa putlara mı dediğimizde bunlar tıkanıp kalıyorlar. Kimse diyemez sallallahu aleyhi ve sellem putlara namaz kılmadı. Ama içinde putlar vardı onun. Onun için ilk bizim metot ve menhecimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gibi olması gerekir. Yani kalkıp da yanlış vasıtalarla bazı düşmanları üstümüze çekmektense ortalık bulanık değilken insanları, insanları tebliğ edip, insanları yetiştirip sistemin boşluklarını doldurmak daha hayırlı. Böylece yetişmiş bir fert yetişmiş bir toplum gündeme getirir. Camiler daha sonra e yol olarak giderek zorlanarak bu mesele halledilir. Ama kalkıp da bir yerleri bombalayıp ya da bir yerleri, bir anıtları, bir büstleri bir anda kır, kırıp da senelerce hapis yatmanın da bir anlamı yok. Ucuz kahramanlık denilir bana. Yanlış metot olduğu bu açık. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem tarihi bizim için örnektir. Sonuçta bir de şöyle bir yanlış var. Sonuçta bakıyoruz ki bize devlet gerekli diye şey yapıp bazı şeyleri gündeme çıkart, gündemden çıkartıyorlar. Tarihi seyre baktığımızda Afganistan olayında koskoca Sovyetler Birliği'ni yendikten sonra orada bir devlet kurulması gerekiyordu. Ama aralarındaki ihtilaftan dolayı devlet kuramadılar. Dolayısıyla insan aralarındaki ihtilafları halletmek için biraz çaba göstermesi gerekir. Bazılarındaki yanla, yanlış anlayıştı o. İhtilafları konuşmayalım. İşte asıl olan... E, düşmanı yenmek, devleti kurmak ondan sonra ihtilaflar halledilir değil. Eğer böyle olsaydı muhakkak e, Afganistan'da o devlet kurulurdu. İhtilaflar muhakkak konuşulması gerekir. Ama bu da sadece usulüne göre. Kur'an-ı Kerim'de ihtilaf ettiğinizde Kur'an Kur ve sünnete dönmemize dair ayetler e, vardır. Bu ayetler de bizim için indirilmiştir. Bunlarla da amel etmek gerekir. İhtilafları konuşmayıp da bundan kaçmanın hiçbir anlamı yok. Konuşup bunu hayırlı bir şekilde konuşmak daha hayırlıdır. Yani bunu usulüne göre konuşmak daha hayırlıdır. Devlet, gaye devlet. Eğer devleti kurarsak, şirk devlet olduktan sonra bu devletin hiçbir hayrı yoktur. Bugün İran'da bir devlettir. Güya İslam devleti olarak bilinir. İran kurulduğunda binlerce Müslüman buradan kalkıp oraya hicret ettiler. Ama oradaki Şia itikadını, Alevi itikadını gördüklerinde, geri döndüklerinde bunu eskiler çok iyi bilir. Bir sürü işkencelere uğradılar. Geri döndüklerinde. Neden? Çünkü buradan Allah rızası için gittiler. Bilinçli ya da bilinçsiz. İran'da bir devlettir. Güzel. Devlet gerekir ama şirk itikadı olup da sahabelerimize küfrü gerektiren bir devlet bizim hiçbir işimize yaramaz. Çünkü Allah'ın yardımı o devlete gelmez. Hocalarımız her zaman anlatır Bosna Hersek Savaşı'nda yaşanan olayı nasıl anlatıyorlardı? Bunu muhakkak sohbetlerde dinlemişsinizdir. Adam oraya cepheye gelmiş, 20-25 yaşlarında bir genç, iki çocuğu bir karısını, karısını terk etmiş ama orada savaşırken "Yetiş Seyda" diye adam yalvarıyor. "Medet" diye yalvarıyor. Gelmiş oraya cihat yapmaya ki imanın en üst noktalarından bir merhalesidir cihat. Onu yapmaya gelmiş. Yalnız ameli bakımından baktığınız zaman şirk içinde. Böyle bir adam orada devlet kursa ne olur? Diyelim orada savaşı kazandı, devleti kurdu. Bu mantıkla insanlar orada yönetiyor. Bu ne olur? Yani Allah'ın yardımı tevhid ehli insanlara mı gelir? Yoksa sadece devlet. Yani e, öyle bir mantıkla kitlenmişler ki. Güya e, hırsızın eli kesilecek. Re, zina eden, öldürülecek tipinde bir yaklaşımla e, görünürde bir İslam varmış gibi öyle bir devleti kendilerine gaye edinmişler. Halbuki böyle bir devlet değil tevhid devleti olması gerekir devlet, devlet olursa. Yine sohbetin e, önemli bölümünden bir tanesi şu ayet üzerine olacaktır. Yüce Allah şöyle buyurmakta: Allah sizden iman edenlere ve salih amel işleyenlere kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzünün hükümranı kılacağını, kendileri için hoşnut olduğu dinlerini yine onlar için iyice yerleştireceğini ve korkulu hallerini güvene çevireceğini vaat etmiştir. Ayete dönerek tekrar başa dönerek baktığımızda Allah sizden iman edenlere birinci şart ve sonra salih amel işleyenlere Kendilerinden önceki yani Yahudi ve Hristiyanları ya İsrailoğullarını hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzünün hükümranı kılacağını diyerekten vaat etmiştir diyor. Devam ederekten. Yani burada bize yeryüzünün hakimiyetliğini vaat edilmiş. Bir kara parçası değil. Kıbrıs, Türkiye şurası burası değil. Yeryüzü arz olarak geçiyor ayeti kerimede. Yani bütün yeryüzünü kapsayan bir. Mefhum. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bize bütün yeryüzünün hakimiyetini vaat ediyor ama iki tane şart var burada. Birisi iman, diğerisi, diğeri ise salih amel. Bu ayete baktığımızda haşa ya Allah Azze ve Celle yalancı ki o böyle bir sıfattan münezzeh ya da biz iman edip salih amel işleyemiyoruz ki bize yeryüzünün hakimiyeti verilmemiş. Müslüman kendisini şöyle bir sorgulaması gerekir. Neden bize yeryüzünün hakimiyeti verilmemiş? Kur'an'da Allah bize vaat ettiği halde. O zaman biz imanımızı ve salih amellerimizi şöyle bir sorguya çekmemiz gerekir. Tabi burada iman edip salih ameller işleyenler yani imanını zulüm, şirki, bulaştırmayanlar tevhidi bir iman gerçekleştirenler demektir. Zikredilen ayeti kerime gösteriyor ki Yüce Allah bizi iman ettikten sonra imanımızda Kulluğumuzda, ibadetimizde ona hiçbir şeyi ortak koşmadığımız takdirde yani tevhidi gerçekleştirdiğimiz takdirde bizi yeryüzünün halifesi kılacağını vaat etmiştir. Nasıl ki bizden öncekiler yani Beni İsrail Allah'a hiçbir şekilde ortak koşmadan ibadet ederek Rabbimizin bu vaadini kazanmışlarsa zamanında bize de bu teklif edilmekte. Muhakkak ki azze ve celle vaadinden caymaz. Yalnız onun vaadinin tecelli etmesi bizden istediklerinin harfiyen yerine getirilmesiyle sağlanır. Yani iman edeceğiz ve o imanımıza zulüm bulaştırmadan, yani buradaki kastedilen tevhid bozukluğu olan şirk zulümüdür. En büyük zulüm şirktir. Bunu bulaştırmadan amellerimizin salih olmasına yani, Salih'te bulunmasına, selamette olmasına, şirksiz olmasına gayret göstereceğiz ki bu vaadi hak etmiş olalım. Biz burada iman edenler sözünü ve salih amel işleyenler ibaresini iyi anlarsak bu doğrultudaki inanç ve amellerimiz Rabbimizden bu vadi beklememize vesile olacaktır. Yoksa kendi kafamıza göre tarif ettiğimiz iman Bugün iman konusunda bir sürü tarifler vardır. Ve ameller ne gerçek gayenin varlığını ortaya koymuş olur ne de bu vadi beklemek hakkımız olur. Dolayısıyla iman kavramında anlaşamıyoruz ki iman nedir bunu anlatmak bu, bu konuyu doğru düzgün ehli sünnetin inancını ortaya koyamıyoruz ki kalkıp da bu imanı ondan sonra şirk bulaştırmadan amel edelim ve Rabbimizin vadine kavuşalım. İman bundan önceki sohbetlerimizde az da olsa izah edilmişti. Denilmişti ki iman 70 küsur şubedir. <gülüyor> Bunun en alası en yükseği la ilahe illallah, en etnası ise yoldan bir kaşık bir taşı çekmek, izal etmek, insanlara eziyet veren. Şu halde iman kalbi inanış Dille ikrar ve ameldir. Yani şeriatın ta kendisidir. İşte bunların kabul edilip yaşanması da amellerin yaşanmasına da amellerin salih olması gündeme gelir. Yani salih olması gözetilirse bu iman bu sefer sahih iman olmuş olur. Yani sahih imanla sahih olmayan iman nasıl olur? İman kalp dil ağza ile olabilir ama sahih olmayabilir. Yani Mekkeli müşriklerdeki gibi. Onlar dilleriyle Rab'lerinin olduğunu söylüyorlar kalpleriyle de buna itikat ediyorlar ama ne yapıyorlar e, amelleriyle de bunu ortaya koyuyorlar hac yapmaları adak adamları namaz kılmaları gibi lakin Allah bunları müşrik diyor neden iman kalp dil ağza mekkeli müşriklerde hepsi var kalpleriyle inanış dilleriyle söyleme ağızlarıyla da amel ediyorlar mekkeli müşrikler ama Allah bunları müşrik diyor neden çünkü imanlarını kabul etmiyor var olan imanlarını çünkü imanları sahih değil, imanlarına dışarıdan şirk denilen bir zulüm karışmış. Dolayısıyla Yüce Allah bunların imanlarını kabul etmiyor ve bunlara müşrik diyor. İşte bizim de bu vaadi hak etmemiz için bu imanı oluşturup ve ona dışarıdan bu şirki bulaştırmamız gerekir ki ondan sonra Yüce Allah'ın yani yeryüzünün hakimiyeti vaadini veren Allah'ın vaadini hak etmiş olalım. Küçük büyük şirke, küçük veya büyük şirke götüren her ne var ise bunlar kökünden inkar edilip bunlardan uzak durulmalıdır. İşte bizim gayemiz ancak budur ve bütün peygamberler o gaye için gönderilmiştir. Bütün kitaplar bunun için indirilmiş, biz tevhid için yaratıldık. Tevhid için yaşıyoruz ve tevhid üzere ölmek mecburiyetindeyiz. Değilse dünya ve ahirette hüsrana uğrar ve perişan oluruz. Biz bu kavramı yani tevhid kavramını defalarca daha önce anlattık. dönə döne de anlatmaya çalışıyoruz. Belki sohbetlerimizin yüzde doksanı bu. Çünkü niyet bizim için önem arz eden, ebedi cehennemden uzaklaştıran bizi bir mesele. Ufak tefek günahlarımız ya da bizim ufak gördüğümüz günahlarımızdan Allah bizleri mağfiret etsin. Ama ebedi cehennemden kurtaran tevhidi her zaman konuşmak zorundayız. Tevhide baktığımız zaman bunu tarifini devamlı yaptık. Kısaca bunu tekrar baktığımızda tevhid dediğimiz bir üçlü eylemin tek ismidir. Yani isim onun müsemmasına baktığınız zaman üçlü eylem vardır. Rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat tevhidi. Yani tevhid dal olarak üçe ayrılır. Bir yerde toplanır tevhid ismi olarak. Rububiyet tevhidi Allah'ın Rabliği ile alakalı olan tevhid Ulûhiyet tevhidi Allah'ın ilahlığı ile alakalı olan tevhid Isim ve sıfat tevhidi Allah'ın isimleri ve sıfatları ile alakalı olan tevhiddir Rububiyet tevhidi bazen de alimler tevhidi iki kısımda ayırır Tevhid dediklerinde bizim amellerimizle Allah'a takdim ettiğimiz fiillerimizle olan tevhiddir ki bu ibadet tevhidi Ulûhiyet tevhididir bir de rububiyet tevhidi ki bu da Allah'ın kendi fiilleriyle alakalı olan tevhiddir. Yani yaratması, rızık vermesi gibi, malikül mülk olması gibi, şifa vermesi gibi Allah'ın kendi fiillerinde olan tevhiddir. Allah'ı kendi fiillerinde birlemek. Ötekisi ise Allah'ı kendi fiillerimizde birlemek. Yani Allah'ı ilahlıkta, ilah seçerken, ilahımızı seçerken yaptığımız ibadetleri ona has kılmaktır. İbadet adı altında her ne var ise onu sadece ve sadece Allah'a takdim etmemiz, ona bu konuda hiçbir şeyi ortak koşmamamız uluhiyet tevhidindendir. İşte bizim gayemiz tevhid ve bunun içerisinde ihtiva etmiş olduğu hakikat budur. Biz tek olan Allah Azze ve Celle'ye Celle ibadet etmek için yaratıldık. Dünyadaki yaşayışımız bile bu fiili gerçekleştirmek içindir. Hatta dünya hayatı bu hakikati yani tevhidi gerçekleştirmek için bize verilen bir sermayedir. Biz tevhidi gerçekleştirirsek, Yüce Allah kendi devletini bize zaten hediye olarak verecek. Biz her hayatımızın her, her anında, her damlasında, her karesinde o tevhidi gerçekleştirmemiz gerekir. Bizim sosyal hayatın din bütün sosyal hayatımızı etkileyen bir mefhumdur. Dolayısıyla o dini bütün hayatımıza yansıtmamız gerekir. Kitapların indirilişi, peygamberlerin gönderilişi ve sadece ve sadece bu olayın gerçekleşmesi yani tevhid olayının gerçekleşmesi içindir. Yüce Allah şöyle buyurmakta Biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet etmeleri ve tağutlardan da sakınmaları için bir peygamber gönderdik. Yani tek olan Allah Azze ve Celle'nin ilahlığını ispat ederken ondan başkasından da bütün bunları nefretmek yani onun ilahlığından uzaklaştırmak uzaklaştırmayı bize buyurmaktadır. Yine Allah'a inandığımız gibi onu ilah olarak kabul edindiğimiz gibi ondan başka hiçbir sistem, hiçbir kanun, hiçbir hüküm koymaya yeltenen bütün sahte ilahları da inkar ve reddetmek gerekir. İşte bu düstur bütün Resulülerin düsturudur. Onların hepsi gönderildiği kavimlerini Tek olan Allah'ı birlemeye davet etmişlerdir. Yüce Allah şöyle buyurmakta. At kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Medyene de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Bunların hepsi de kavimlerine şöyle dediler. E Ey kavmim! Tek olan Allah'a ibadet edin. Ona kul olmaya çalışın. Zira sizin için ondan başka bir ilah yoktur bütün peygamberlerin sözleri buydu kısacası sözün özü bizim ferdi olarak da yaratılışımızın gayesi ne ise yaşayışımızda ne içinse neyi gerçekleştirmeye gayret gösteriyorsak ölümümüze kadar görevimizde yine aynı bu gaye içerisinde olmak zorunda Rabbimizin zikrettiği gibi yüce ayet, ayet-i kerimede ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadetinde devam et diyor ve dolayısıyla bizim tevekkül etmiş olduğumuz cemaatin, bizim teşekkür etmiş olduğumuz yani topluluğunu oluşturduğumuz cemaatin ve cemaatlerin gayesi de bu olmak zorundadır. Yani bir bir olan Allah Azze ve Celle'yi zikrettiğimiz üç esasta bunu birlemek demektir. Bu bizlere ferdi ve cemaat cemaati olarak bir emirdir, hem de Allah Azze ve Celle'nin emirlerinin en yücesidir. Evet gayeyi iyi tespit edildi ettik ise yani buraya kadar gayeyi iyi tespit ettiksek buna e, götüren bu gaye götüren vasıtalar nasıl olmalı? Bu vasıtaları da çok iyi tespit etmek gerekir. Zaten arızaların en büyüğü bu vasıta edilmelerden kaynaklanıyor. Çünkü gayenin tespitinde de yanlışlık var. Vasıtaların tespitinde de. Bugün yanlış gayelerden dolayı bakıyoruz ki Müslümanlar arasında kardeşlik de kalmadı. Bugün şu topluluğa baktığınızda yani buradaki namaz kılma şekilleri bile değişik. Ama hiç kimse o namaz kılma şek şeklini gündeme getirip de bu sohbete gelmemezlik yapmıyor. Kardeşliğini de bozmuyor. Ama birilerine bakıyoruz ki sadece bir isim değişikliği ufak tefek ayet yorumları yüzünden sohbetleri bile gelmekten acizdir. Ve şuranın rahmetinden de faydalanmak istemiyorlar. Maksat rahmeti yakalamaksa, tevhidi yakalamaksa o zaman bu sohbetler neden gelinmiyor? Ufacık bir ihtilaf ki bu adamı dinden çıkartan bir ihtilaf da değil. Sadece bakıyoruz ki birileri itham ediliyor. Yok işte onun Arapçası yok, onun Kur'an'ı yok gibisinden kelimelerle buraya gelmenin, buradaki rahmeti kaçırmanın sebebi. Bu mu kardeşlik? Allah bizleri tevhid ile eyle eylesin. Tevhidin hatırına birçok kardeşliği gündeme getirsin. Şurası hiç unutulmamalıdır ki bir fert veya bir cemaat gaye ile vasıtayı tespit edememiş ise bu iki şeyin birbirleriyle yer değiştireceklerinden dolayı o fert veya cemaat muhakkak ki dengesiz bir ölçüye sahip olur. Tenkitleri ölçüsüz ve dengesiz olacağı gibi Tasvipleri de dengesiz ve ölçüsüz olacaktır. Aynen zamanımızda olduğu gibi, gayeyi tespit edemeyen binlerce zavallı nereyi tasvip ve nereyi tenkit edeceğinden edeceğini karıştırdıkları gibi yine aynen kimi sebep kime buğuz edeceklerini de karıştırırlar. Bunun haricinde yine gayeyi tespit edip de o gayeye ulaşmayıp ulaşmada vasıta edilen şeylerin şey o şeylerden başka şer'i olması da gayenin batıllaşmasına sebep olacaktır. Şer'i olup olmaması. Buna örnek vereceksek gayesi zekat vermek olan bir kişi bir mükellef vasıta olarak helal kazancını kullanmayıp da bir başkasının cebinden çaldığı parayla o gayeyi gerçekleştirmeye çalışmasının batıl olduğu gibi. Örnek vermek gerekirse gayesi devlet ama ilk başta bir halife seçmek istiyor adam. Ona biat etmeler. Bunun gibi şeyler. Halbuki İslam tarihinde baktığınız zaman bu gibi davranışların yanlış olduğunu biz biliyoruz. Yine aynı şekilde helal olarak kendisine tayin edilen rızkı batıl olan bir vesileyle kazanmaya çalışan bir kişinin rızkını haramlaştırdığı gibi. ya Bunlar basit örneklerden daha yüksek örneklere kadar gidebilir. Gayesi devlet, lakin e, baktığımızda kendisinde hariciler, haricisel bazı e, hareketler mevcut. Yani devlet kurmak istiyor, devleti İslam'ı her yere yaymak istiyor ama baktığınızda aynı haricilerin durumu gibi bazı hareketlere düşmüş. Buna nasıl örnek verebiliriz? Bugün... <gülüyor> kendi benim bağlar başında çalıştığım yerde büyük bir marketin sahibi kardeşlerimiz var. Kendileri böyle sakallı insanlar. Maşallah çok güzel. Ama baktığımızda oy verme meseleleri olsun ya da çocukları okula gönderme meseleleri olsun bu gibi meselelere tevhid edinerek sadece bu, bu gibi konuda bir e, merkezleşmeye gitmiş. Tevhidin diğer bütün cüzlerini bırakmış. O, konu, o konuda e, kitlemiş kendisini. Dolayısıyla bu AK Parti ya da Fazilet Partisi gibi İslami teşkil eden CHP ya da diğer partilerin sol, par sol kanattaki partilerin e, partileri bir kefeye koyuyor. Ben ona dediğimde ki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bak şöyle buyurmuyor mu? Yahudiler Hristiyanlar size Yahudilerden bir adım daha yakın dediğinde bunların ikisi de müşrik. Benim ne işim olur bu ayetle? İkisi de müşrik bunların. Bana nasıl yakın olur ki bir Hristiyan? Dedim de o zaman bu ayeti de silmek gerekiyor dedim. yüce Allah bunların arasına ayırmış. Sen nasıl olur da kalkıp da yani en azından bir kapıyı açarken, bir açılışa giderken bismillah diyerek namaz kılan insan insanların oluşturduğu bir partiyi direktman başörtüsünü namaz kılan insanları kalbi buz edip de bunu açıktan söyleyen insanlarla bir tutarsın. Nasıl? Belki de tevhidleri bozuktur, doğrudur ama sonuçta bizim için bir adım yakın olan vardır. Biz buna bakmamız gerekir ve dolayısıyla bunlara oy vermemek gerekir ve bunu tevhid edilmiş ve e, vasıtaları da bu olmuş yani bu gibi şeyleri tevhid olarak anlamış. Gaye tevhid doğru ama yanlış anlaşılma var bu, o, bu, bu meselede. Bu, bu yanlış anlaşılmadan dolayı tekfir, tekfir anlayışı gündeme geliyor. Yani haricilerin anladığı gibi. Baktığımızda haricilerin tarihte anlayışı, an, an, anladığı şeye hep getirdikleri ayetler bunların kullandıkları ayetlerle aynı. Hüküm sadece Allah'ındır ayetini Ali radıyallahu anh ve hariciler delil olarak getiriyorlar ve onu tekfir ediyorlar. Ali radıyallahu anh'a doğru diyor getirdiğiniz bir ayettir ama bununla batıl şeyleri talep ediyorsunuz. Doğru bunlar da hüküm ayetlerini getirerek... E, oy vermemeye delil getiriyorlar ama batıl şeyleri talep ettiklerinin farkında değiller. Aynı mantık. Bakın bu hadis Müslüm nedir? Ondan sonra yine bakın Bukhari'de İbn Ömer radıyallahu anh'a bir harici geliyor ve onun getirdiği fitne kalkıp din sadece Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın ayetini getiriyor. Hep kullandıkları ayetler aynı. Hadiste bir harici zat diye geliyor. İbn Ömer ona ayetin yanlış olduğunu tek tek anlatıyor. Getirdikleri ayetler doğru. Bunlar bizim ayetlerimiz. Eğer bunlar gibi an, anlamak gerekiyorsa kalben biz de bunlar gibi bazen diyoruz anlıyoruz. Çünkü duygularımız bize yenik düşüyor. Ama bizi kurtaracak olan o sahabenin anlayışı. Ali radıyallahu anh'unun verdiği cevabın anlayışı. İpli Ömer'in verdiği cevabın anlayışı. Eğer onlar kurtulan ehil değilse, Kur'an bize onları tasdik etmediyse tamam bunlar haklı. Onun için burada gayeyle vasıtayı çok iyi ayırt etmek gerekir. Konunun özü bu. Gayle vasıtayı ayırt edemeyince bu sefer rahatlıkla insan tekfire düşüyor, harici anlayışına bile girebiliyor. Tabii ki gayeyi ulaştırmaza, vasıta illa ve illa da insanların dilleri ile sınırlı değildir. Ama bunu kullanmada bütün hareket lisanın üzerinde dönmektedir. Yani dilin üzerinde ilk başta dönmektedir. Dil konuşur, bu bir vasıtadır. Lisan bunu söyler, biri yazar, bu da bir vasıtadır. Bu bazen bir mektupla olur, bazen de günümüzdeki kullanış şekliyle neşri, neşriyat, yaymayla da olabilir. İşte bu insanlara yaratılışlarının gayesini anlatan, ulaştıran vasıtalardır. Biraz daha bunu genişletirsek, bir sesin bir konuşmanın teybe alınarak uzun süre korunması veya uzaklara yollanılması da bir vasıtadır. Değil mi? Yani bu da bir vasıtadır. Dünyalık konularda usul kaidesinde her şey mübahtır, ta ki haramlılığına delil olasaya kadar. İbadetlerde ise her şey haramdır, ta ki Allah ve Resulü'nden delil olasaya kadar. Dolayısıyla biz e, Bazılarının yaptığı gibi e, Mesela Tarikat ehlinden bazılarının fetvalarını okuduğumuzda Teyibin kolunun sesini bile Haram kılmaktalar Niye Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde yokmuş diye Halbuki bunun haramlılığına delil olmadığı müddetçe Bizim dinimiz buna mübah bakar Ama haramlılığına bir delil olduğu anda Biz bunu kabul edemeyiz Yani nasıl diyeyim Hiçbir zaman dinimizi biz resimlerle Filmlerle tebliğ edemeyiz Niye? Çünkü resim, suret bizim için haramdır ve dolayısıyla film de haramdır. Neden? Bakıyoruz dini film ama kadının erkeğe erkeğin kadına bakması haram. Bu gibi şeylerle vasıta edinip de dinimizi de yayamayız. Onun için burada vasıtanın meşru olması çok önemlidir. Yani biz İslam dinini yayarken bombalama eylemi yaparak da yayabiliriz değil mi? Doğru mu? Birilerini öldürerek de birilerine zarar vererek de ama bu kesinlikle vasıta bu vasıta meşru değil. Dolayısıyla bu vasıtanın meşru olup olmaması ilk önce konuşulması gerekir. Vastaların meşru olması, meşru vasitelere vesile edinmek bizim Allah'ın yardımını yakalamamıza daha çok yardımcı olur. Çünkü meşru olan vasıtaları yakalamak da kulluktandır. Onlara tevessül etmek, onlara tutunmak da kulluktandır. Allah'ın şeriatına muhalif olmadığı müddetçe bunlar hayırlı vasıtalardır. Radyo, teyip, gayeye ulaştırmada bir vasıtadır. Yazının terakki etmiş şekliyle matbaa edilmiş kitap ve risale ve benzeri bunlar hepsi gayeyi anlatmada, aktarmada birer vasıtadır. Artık bu meyanda neyi tasavvur ederseniz, neyi düşünürseniz, neyi zikrederseniz, neyi hatırlarsanız, hatırlayın vesile olarak helal olduğu müddetçe bu vasıta caizdir. Ama bununla beraber acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olmamasına rağmen matbaa teyip nasıl ki kullanılıyor ise Televizyon, resim, film vesaire de Acaba bunlar kullanılabilir mi? Veya başka şekliyle Dini hakim kılmada Particilik Ya da tasavvuf gibi Şeylerle bunları vasıta edinerek Dinimizi yayabilir miyiz? Öyleyse Zalim olma gibi Yani sonucunda zulme ulaştıran Ve Dolayısıyla faili biz olduğumuz için Zalim olma gibi bir sıfatla vasf Allah'ın dinini tebliğ etmede gayeye ulaşmada vasıta olarak kullanılmaz kesinlikle bu gibi şeyler böyle bir vesile haramdır şeriata münasip bir vesile değildir yine aynı şekilde televizyon veya onda oynanan dini film alındaki maskaralıklar Allah'ın dinini hakim kılmada vasıta olarak kesinlikle kullanılamaz bu eğer resim suret hükmünde ele alınırsa zaten suret bulunan eve melek girmez eğer canlı olarak hükmü sorulur ise bilindiği gibi ne bir erkeğin kadını izlemesi ne de kadının erkeği izlemesi helal değildir. Ne de <gülüyor> o halde e, bu gibi vesile ve vasıtalar Allah'ın dinini kesinlikle hakim kılmaz. Ve de bunlar kullanılmaz. Yine aynı şekilde parti yolu ile veya tasavvuf denilen şeylerle de gaye ulaşılmaz. Hatta birçok gaye ulaşmayı bunlar gayeyi batıllaştıran birer vesiledirler. Öyle ya eğer gayemiz tevhid ise Allah'ı birleme ise onun kanun ve kaideleriyle hareket et, etmek ise artık mümkün müdür ki tevhidin zıttı olan şirk, küfür gaye ulaşmada bir vasıta olsun. Yine mümkün müdür ki onun indirmiş olduğu kanun ve kaidelerin dışında kanun ve kaideler gaye ulaşmada bizlere vasıta olsun. Bunlar daha açık bir ifadeyle söylenecek olursa gayenin zıttı olan şeylerdir bunlar. İşte bütün bunlar zamanımızdaki grupların cemaatlerin, cemadetlerin cemaadatların gayelerine ulaşmada kullandıkları vasıla vasıta ve vesilelerdir. Bunlar daha da çok genişletebilir. Allah'ın dinini iyi anlayan ve kavrayan bütün fertler bu gibi cemaatlerin dini tebliğde güya onu hakim kılmadan ne gibi zulümleri işlediklerini iyi bilirler. Gayeleri koltuk olup da onu kapmak için tevhide zıt hal ve hareketleri sergileyenler İslam'ın sadece ve sadece adını kullanmaktadırlar. Bu açık ve net görünmektedir. Çünkü gayeleri tevhid olanlar kesinlikle Allah'tan başkasına yemin edemezler. Gayeleri tevhid olanlar Allah'tan başkasının önünde kıyamda duramazlar. Gayeleri tevhid olanlar dışarıdan ithal edilen kanunlarla hareket edemezler. Hılasa gayeleri tevhid olanlar gayelerine ulaşmada vasıta olarak kitapla sünnetin bildirdiği vesileyi kullanırlar. Yalnız burada ee, bir <gülüyor> anti parantez girmek gerekir temin ki oy verme meselesiyle alakalı. <gülüyor> Şimdi burada gönderme yaptığımız yerler genelde particilik, particiliğin anlaşılmasıyla alakalı. Bizim burada ee, onların yaptıkları yanlışlardan dolayı kalkıp da oy, onlara oy vermememiz bu ayrı bir şeydir. Bunun tevhidle ya da e, menheçle bir alakası yoktur. Aslında tam tersi menhecin içinde bu vardır. Bu menheci yine bize kitap, kitap ve sünnet vermektedir. Bakıyorsunuz Rum suresindeki ayete Rum suresindeki ayeti kerim seçimler yaklaşıyor Sırp oy için Mehmet konuşuyor demeyin ha sakın. Konu buna denk geldiği için böyle. Sohbet bittikten sonra. Ee, Rum suresine baktığımızda bu ayetin inişi, yani bu ayet inmeden önce bakıyoruz ki İranlılar, ki bunlar mecusi, ateşe tapan bir topluluk. Bir tarafa bakıyoruz ki Hristiyan, Bizanslılar, ki bunlar da kitap ehli, Hristiyan inancına sahip insanlar. Bazı kaynaklara baktığımızda, bizim e, Mekkeli müşrikler sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerine geldiklerinde bizim kitap kitapsızlar yani İranlılar sizin kitaplıları yeniler diye dalga geçiyorlar. Sahabeler ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna üzülüyor. Dolayısıyla üzüldüklerinden dolayı e, bunlarla bir iddialaşma meseleleri falan var. Tabi gayb bilindiği için bu caiz olan bir taraf. Dolayısıyla Ebu Bakir radıyallahu anh'ı onlarla iddiaya giriyor. Ve Yüce Allah şu ayeti kerimeyi indiriyor onlara. Diyor ki: "10 sene gibi bir, 10 ya da 8 sene gibi bir zamanda yüce Allah'ın yardımıyla müminler sevinecektir." diyor. Burada yüce Allah İsa Allah'ın oğlu diyen bir topluluğa, yani Hristiyan bir topluluğa yardım ediyor. Ve onun yardımıyla müşrik meclisi olanlar yeni, yeniliyor. Dolayısıyla burada yüce Allah'ın müşrik olan bir topluluğa yardımı var. Niye? Ortak bir Semavi bir kitap ortaklığımız var bizim onlarla. Mecusilerden bunlar bize daha yakın. Çünkü temin ki zikrettiğim ayeti kerime düşünürseniz, ya Hristiyanlar Yahudilerden size bir daha bir adım daha yakındır. Bunların ikisi de müşriktir ama sonuçta bunlardan birisi daha yakın. Yani bunların arasına ayırıyor. Onların kadınlarını bile ahlaklı olanlarıyla ahlaksız olanlarını ayırmakta. Yine bakıyorsunuz Ümmü Hanir radıyallahu anh'dan bir hadis-i şerifte. Allah Kureş kabilesine diyor, 7 şeyde üstünlük verdi. Bunlardan bir tanesi halifelik diye soya. İşte Kureş ayetini ona indirdi diyor. Falan falan diyerek sayarken hadis-i şerifte bir tanesi de ne? Müşrikken onlara Ebre'ye karşı yardım etti yüce Allah onlara diyor. Bu hadis Hasan'dır Elbani buna Hasan demekte dolayısıyla müşrik bir topluma yüce Allah'ın bir yardımı söz konusu. Ha neden Ebrehe gelip Kâbe'yi yıkacak? Kabe'nin yıkılması mı iyi yoksa peygamber gönderilecek bir topluluğun ki Kabe orada onun ayakta durması bu daha iyi. İçinde putlar oldu halde. Onun için masraat me me me mefsede gündeme e gelmek zorunda. Eğer biz oyumuzu kalkıp da vermezsek bu sadece bir metot menheç olduğu için anlatıyorum. Vermezsek bu sefer vermeyenlerin oyu CHP'ye yarayacak. Yarın öbür gün sakallı adamı ki Özbekistan'da bunlar yaşandı. Tutup karakollara götürüp sakalını kesecekler. Bunlar yaşandı. Bunların altında yaşamak bin kat daha iyidir ki bunu daha önce Tahcettin Hocamız cezaevi konusunda anlattı. Bir tane dedi PKK'lı vardı, bir tane tasavvuf ehli. Kalkıp da dedi sen de hangisini koşul seçerdin? Öteki namaz kıldırmıyor dedi. Tasavvufçu koşul olsa en azından namaz kılacağız biz dedi. Yani buradaki maslahat ve mefsedeyi çok iyi yakalamak gerekir. Kesinlikle oy vermek tevhide aykırı bir mesele değil ki bu bu sadece bunu bunu bu cihat ehli ee, Abdullah Azam'ı çok öven insanlar Açın baksınlar tevhid kitabına Abdullah Azam partiye biri girilir diyor Bırak oy vermeyi Partiye biri girilir diyor ki orasına biz Tabi ki katılmıyoruz ama Kendi kendi şeyinde oy verilir de diyen yani o Bunlar neden kalkıp da bazı şeylerini Alıp da bu sözlerini almıyorlar bunu anlamıyorum Yani her şey Duygusal harekette e, hareketten Kaynaklanıyor Allah bize inşallah <gülüyor> Dinle duygusal hareketin yeri diye bir sohbet hazırlamayı düşünüyorum şu anda. O sohbeti hazırladıktan sonra duygusal hareketle Naslar'a teslim olma arasındaki farkı ortaya net bir şekilde koymak gerekiyor. Çünkü bütün sapma duygusal hareketten gündeme geliyor. Bu da bu akşamki sohbetin sonu olarak bir bitirişti. Allah bizlere tevhidi güzel anlamayı nasip etsin. Hayatımızı geçirmeyi nasip etsin. Bizlere merhamet etsin. Cennetine koş. Amin.